Ho Bir emeğin günün programından daha merhabalar Mustafa Eren. Bugünkü konuklarımız Diske bağlı Dev Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir ve İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenmesi sorumlusu Deniz Gider. Kendileriyle hem Ceyler Holding ve Armatimiz'e karşı sürmekte olan direnişi hem de şu an sektörün nasıl ilerlediğini inşaat işçilerinin sorunlarını, güncel durumu konuşacağız. Ee, buyurun sizlerle başlayalım. Siz de önce kim almak ister? İnşaat sektörüyle, işçilerin durumuyla e, sendikaların şu an nelere müdahil olduğuyla başlayalım. Sonra direnişte geçeriz istersen. Teşekkür ediyoruz. Biz de e, bir sesimizde ses olduğumuz için, inşaat işçilerinin ses olduğumuz için gerçekten biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sesimizi Görmüyoruz gerçekten. Ee, sürekli haykırıyoruz. Sürekli eylem ve grevde olmamıza rağmen e, toplum e, ya da işte medya e, gerçekten e, bu hak gaspları göremiyor. Bu anlamda da sizin gibi değerli insanların e, emekten, işçiden, e, adaletten yanan e, ve bizi davet eden, e, sesinize ses e, olmaya çalışan tüm arkadaşlar gerçekten biz de emekli bir Teşekkür ediyoruz açıkçası. Ee, i̇nşaat sektörü ciddi anlamda son yıllarda e, devasa haline geldi. Yani neredeyse Türkiye artık inşaat sektöründe besleniyor ve ekonomisini oradan yürütmeye çalışıyor. Yani tabii ki inşaat sektörü hani salt, işçinin, yemeğin, e, işçinin de alın terini gasp etmiyor açıkçası. Doğamızı da, havamızı da, suyumuzu da bütün canlıları da bir tarafta yok etmeye yönelik bir gelişme içerisinde. Biz de yıllardır bu mücadeleyi yürütüyoruz. Üçüncü havaalanından sonra daha aktifleşmeye başladık. Üçüncü havaalanı eyleminde de yine iki sendika ortak faaliyet ve çalışma yürüttü. Birçok arkadaşımız tutuklanmıştı, gözaltına alınmıştı. Hala davalarımız da sürüyor. Evet. Yani orada da çok problemler olmuştu. Oraya girsek belki programımız yetmeyebilir. Hiç girmeyeceğim. Yani işe, inşaat sektörü e, yani çoğu gurbetçi işçiler. Barınması sürekli sıkıntı yaşıyor barınmada. Sürekli beslenmede problem ve sorunlar yaşıyor. Sürekli iş cinayetleri, iş kazaları oluyor. E, çokça ölümler oluyor. Çokça kazalar oluyor. E, bugün de yine e, kaç gündür işte... Şu anda hastanede yatan bir tane kentsel dönüşüm Fikirtepe'de düşen bir arkadaşımız on birinci kattan düşmüştü. Hala hastanede ölüm tehlikesi yok ama korkuyorum artık yürüyemeyecek. Korkuyorum artık eskisi gibi o hayallerine kavuşamayacak, gezemeyecek, dolaşamayacak. Belki de futbol oynamayacak ee, yani çok gerçekten bu noktada da tüylerim diken diken oldu. Sürekli geliyorum genç 20 yaşında, vanlı bir çocuk. Yani e, maalesef ki hayatımızda neredeyse haftada bir gün böyle e, ya iş cinayeti ya iş kazası e, böyle yürüyor. E, bu sektöre e, karşı da biz de mücadele etmeye başladık. E, çünkü inşaatlarda ciddi anlamda ihbar, kıdem tazmiyatları, 45 saat üzeri mesaileri, bunları bile hani yasaları yasalarda var ve yasalarına uygun uygun hiç kimse hareket etmiyor. Yani gasp, gerçekten imha ya da işte görmezden gelme, ölüm, oradaki işleyiş hiçbiri yani kültürleştirmişler yani bunlar işçinin alın terini. Yani diyelim ki 3 yıl çalışan bir işçi genelde bulamıyorsun ama nadiren bulursun. Hep böyle sektörümüz çok hızlı kalem kalemdir yani ee, hadi hadi ile mesela bir şantiye aslında 10 yılda bitmesi gerekirken son yıllarda e, öyle hızlı bitiyor ki yani depreme de dayanıksız oluyor bir yandan bir yandan da çok insanlarımız bu sektörde ölüyor yani ee, üretimin hızla, hızlı olmasından dolayı. Yani biz son süreçte işte en son eylem, birçok eylem eylem yaptık, birçok grevler yaptık ve hepsini de kazandık. Çünkü haklıydık gerçekten. Haklı olduğumuzdan dolayı direnişte olduğumuzda ve inandığımızdan dolayı aslında kazanıyoruz. Haksız olsak tabii ki bu sermaye 5 dakika bizi kendi kapının önünde bırakmaz ki çok defalarca gözaltına alındık. Çok defalarca, şiddetçe, psikolojik hem psikolojik hem fiziki hem de ters kelepçeyle gözaltına alındık. Defalarca yani. Artık sayılmıyor yani. E, biz bir firmanın önüne gittiğimizde ya da bir işçinin ya da bir grup işçinin emeğini savunduğumuzda, hakkını savunduğumuzda karşımıza maalesef ki direkt e, kolluk geliyor. O da kendince diyor ki ben görevimi yapıyorum. O da e, öyle söylüyor. E, ancak yani e, gördüğümüzde gerçekten hani kendileri de biliyor yani onlar da üzülüyor bu duruma üzüldüklerini de görüyoruz artık hissediyoruz yani e, son zamanlarda da e, işte e, bayram araya girdi kadın temizlikçi arkadaşlarımız bize ulaştı e, bize ulaştıklarında 3-4 grup e, vardı bir Fikirtepe kentsel dönüşüm e, 30 kişi 40 kişi onu kazandık sonra yine Yeda'nın önünde e, eylem yaptık orada 2-3 grup kazandık sonra onları da dedik ki biz hani e, firmaya ulaştık firma ama e, o diyor ki bende değil yani Arma Temizlik diyor ki benim bilgim yok Kiler Holding diyor ki benim bilgim yok e, bu kadın arkadaşlar da hepsi annemiz gerçekten hayatı gerçekten hani çok zor şartlarda hem aileyi inşa ederler hem dışarıda sokakta her yerde gerçekten imlik imlik yaşamı öğren e, çoluk çocuğunu ailesini Eşini giydiren, içtiren, mutfağını. Yani 7-24 saat çalışan insanlar. 25 kişiler. Ve her birinin gerçekten hani oraya gitmeye de bazen diyorum ki değmez. Çünkü hani haktır. 5 kuruş da olsa alırsın ya. E, ya Kiminin 1 milyarı, kiminin 2 milyarı, kiminin 5-6 milyarı, kiminin 600-700 yani 1-2 yamyesi. Yani bu kadın arkadaşlar. <gülüyor> yani bunlar hani düşün 3-5 gün e, gideceğiz, o masrafı bile evet. değilecek Ama biz e, gerçekten o kadın arkadaşların alnını terini asla bırakmayacağız, bundan da vazgeçmeyeceğiz. Killer Holding bunu biliyor. E, gittik oraya. E, ama öncesinde ben söyleyeyim, bu kadın arkadaşlar gerçekten hani e, bu temizlik malzemeleri hepsi kimyasaldır. Yani şu anda biz yaptığımız bütün inşaatlar, bu gökdelenler, bu hastaneler, bu e, e, yani e, kentsel dönüşümdeki villalar, e, tokiler, bu bütün inşa inşaatlar en son oturacak hale getiren onlardır. Yani temizliği, bo, boya mı cama vurulmuş yerler çok kötü mü? Neyse bunları hepsi temizliği bu kadın arkadaşlar yapıyor. Veteriner ile. Kadın arkadaşların söylediği şey şu, biz aç geldik, susuz geldik, e buraya evimizden bir şeyler getirmeye çalıştık, paramız yoktu bir şeyler, yemek de vermemişler kadın arkadaşlara. E kadın arkadaşların yani hepsi de dediğim gibi annelerimiz, kimisi AKP'li, kimisi CHP'li görüşünde, e hepsi muhafazakar insanlar, kimisi yeşil sol, böyle e istesen bu kadar insan bir araya gelmez. Ve ben e, bunun için mücadele ettiğim için de çok mutlu oldum bu kadar insanın bir araya gelmesi ve hepsi farklı görüşte ama e, bir yandan da mücadele için bir araya gelmiş mecliste A babaları kavga ederken ötekileştirirken ne bileyim kutulaştırırken bu insanlar e, emeği çalındığı için emeği gasp edildiği için birlikte mücadele ediyorlar beni mutlu eden motive eden de bu açıkçası e, bize ulaştılar bizde yolu söyledik yolu iki, iki, tane yolu var. Ya, ya mahkemeye gideriz, alırız. E, mahkemeye gitsek de aylar, yıllar sürüyor. Ya da böyle diğer işçiler gibi sürekli e, üretimden gelen gücümüzü kullanarak, e, çünkü haklarımız belli ve net, e, eylem ve grevle e, almayı tercih ediyoruz. Biz de zaten her zaman birinci yolu deniyoruz. Yani grev, üretimden gelen gücümüzü kullanarak eyleme geçeriz ve bu şekilde ee, direniş direnişi başlarız onlara da anlattık tabi ki başta çekindiler yani adım adım aslında ördük e, grevimizi ilk önce konuşmaktan çekindiler muhafazakar aileler sonra biz onların oğulları olduk bağrımıza bastılar fotoğraf vermiyorlardı fotoğraf vermeye başladılar eyleme geçmek ya da e, pasif bir eylem oturmak istemediler oturmaya başladılar yavaş yavaş slogan atmaya başladılar ee, ve birbirinin içerisinde de birazcık tartışma da yaratsa Biz hakkımızı almaya gelmişiz. Hocam da görebilirim ya da işte e, çoluk çocuk kimse kim görüyorsa hiç fark etmez. Yani oradaki yaşadığımız şeyleri anlatmak istiyorum. Evet. Ee, yani yaşadıkları şeyleri e, anlattılar birbirine. Biz buraya boşuna gelmemişiz ya da haksız bir şekilde buraya gelmemiş. Hakkımız var ki buraya gelmişiz ve biz paramızı istiyoruz. Paramız için buraya gelmişiz. İnsanlar ne düşündüğünü bak bakmamamız gerekiyor. Kendi aralarında böyle de tartışmalar oldu. Belki Deniz daha iyi anlatır. Benim biraz hafızam e, o noktada iyi değil. E sonra direnişe çıktık. Kiler Holding'le e, iletişime geçtik. Yani misafir ettiler. Gayet kendeki bu parayı bugün halledeceğiz Bayram öncesinde. E, mağdur etmeyeceğiz gerçekten e, bir iki saat bekledik sonra dediler ki e, firma size verecek arma temizlik firması gidin oraya biz iki kadın arkadaşlar deniz arkadaşlar birlikte saatlerce yol ta düzüne gittik o sıcakta e, kadın arkadaşların kimisi eşi yatalar çocukları o, okutta ya da işte bayram üzeri hazırlıklar falan e, kimisi program yapmış memlekete gidecekler benzeri ona rağmen dedik ki hani bu bayramda en azından e, hani bir yeri tutar, belki bir faturasını tutar, belki bir hani bayram hazırlıklık yapmak istediği bir yemek ya da bir pikniğe gidebilir. E, öyle tatil edecek bir para da değil parayla. Biz de a, bayram öncesinde almak istedik açıkçası, almak istiyorduk. E, Beylikdüzü'ne gittik. E, yani ise e, tehdit edildik yani. E, orada tehdit edildik. E, ofiste e, kalktık baktık çözüm yok orada kalktık geldik e, annelerimizle görüştük direnişçi kadın arkadaşlarla görüştük e, hemen orada eyleme başladık avemin içerisinde oturma eylemine başladık e, o gün o günümüz öyle geçti e, bu kadın arkadaşları dediğim gibi e, hocam yani e, gerçekten çalıştırmışlar bir gün sigortasını yatırmış bir gün yatırmamış zaten çift odur uygulaması bulamışlar. Yani gerçek maaşı üzerinde de göstermemişler. Ee, ve ne pazarını ödemişler, ne 45 saat üzeri mesailerini vermişler, ne yemek vermişler, e, ne su vermişler. Aç götürüp aç getirmişler. Ve oraya onları götüren kadın dahi onlarla birlikte yemek yemiş. Şu an telefonlarına da cevap vermiyor. Temizlik firması da diyor ki bize de, bizi de kandırmış. Yalancı kadın ve benzeri temizlik firması da o kadına yüklüyor. Artık gayri resmi taşılarının aralarındaki ilişki nedir onu da bilmiyoruz. Ee, ar, e, arma Temizlik'te diyor ki e, bizim hak edişimiz gelmemiş şeyden, e, yükleyici firmadan, Kiler Holding'den. Kiler Holding'de diyor ki ben zaten hak edişi yapmışım şu kadar. Birim onlara vermiş. Sonra bunu söyleyince karşı taraf diyor ki o birinci hak edişimiz, ikinci hak edişimiz gelmedi. Yani böyle birbirine karşı samimiyetsiz ve yalan e, konuşuyorlar. E, biz de baktık ki çözüm diyalogla olmuyor. Eyleme başladık. E, bayramdan hemen sonra büyük ihtimalle çarşamba ya da perşembe günü tekrar direnişe başlayacağız. Kadın arkadaşlarımızın e, memleketlerine ya da gittikleri yerden dönmeleri bekliyoruz. E, dün de görüştüm. E, sürekli kadın arıyor. Artık psikolojisi bozulmuş a, kadın arkadaşların ki... E, hepsine iş bulan bir tane e, kadın arkadaşımız var. E, yani o da görüşmek istiyordu köyde olduğu için konuşamadı. E, yoksa onu da aslında programa getirecektik. Hı. Yani herkes onu suçuyormuş gibi. Kendim, neredeyse intihara şey yani, kendimi intihar edeceğim. Psikolojisi bozuldu artık. Sürekli 25 insan ve sürekli paranı e, e, yani O da onlar gibi aslında. Ve zaten şu anda birlikte mücadele yani bizim bugüne kadar kaybettiğimiz bir direniş yok. Ve direnişimizi de gerçekten hakkımızdan da alıyoruz. Yani kadın arkadaşları mağdur etmeyeceğiz. Elimizden geldiğince mücadele edip o haklarını almaya çalışacağız. Yani yetkililere de buradan sesleniyoruz gerçekten sizin aracılığınızla. Umarım sesimize ses olurlar, sesleniyorlar ve bu hak gaspını e, i̇şçinin alın terini e, bir an önce e, onlara yatırtırlar, paralarını verirler. İstedikleri şey e, haksız bir şey değil. Ya da e, aslında başka şeylere de çökmüşler, çalmışlar. Sadece günlük gündeli gitmiş temizlik yapmış. O alın telini istiyor, başka bir şey istemiyor. Eğer buna göz yumuyorsa gerçekten, eğer bunu da gasp ediyorsa, e, vallahi bizden de artık yani. Bıçak kemiğe dayanır yani. Bizde her türlü orada gerekirse kendimizi yani belki şiddete geçer. Kendimi de yakarım o emekçi kadınların haklarını alırız. Yani bu laf olsun dedi Çünkü benim gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir hak gaspı olamaz yani. Ya utanmazlar da bu kadar. Yani bu kadar kadın insan gelmiş. Yani oraya annelerimiz, yaşı başı insanlar, bu kadar emekçi, yani ailelerine, mutfağına ne bileyim rahatça bir yaşam için çalışmışlar dediğim gibi kimisi çoluk çocuğunu sağa sola komşuna bırakmış dediğine ya da neresine ya da birilerine bırakmış kimisi kocasını işte yatalak olan ailesine falan bırakarak işlere gidiyor birazcık aileye destek olsun diye zaten ev içerisinde gerçekten çok zorlanıyorlar buna rağmen maalesef ki bunu görmediler ve uyaladılar. Tatile girdi ve alamadık alacaklarını. Bundan dolayı da biz de bakalım yani bayramdan hemen evet. sonrası güne, direnişe geçeceğiz tekrar. Öyle Aslında diyeyim. iki tane firmadan bahsediyoruz. Birisi holding, birisi bir temizlik firması. İklilerin alacaklarında çok yüksek meblalar olmadığını söylüyorsunuz. Adı holding ve büyük firmalar olan bu yapıların bunu ödememe konusundaki ısrarları da ilginç. Peki Deniz Bey siz biraz daha böyle hani direnişin nedenlerini anlatsın yaptı ama kaç işçiden söz ediyoruz, kaç günlük alacak söz konusu biraz bunlardan da bahsedip e, direnişi biraz daha dinleyicilerimiz açısından sonuçlar mısınız? Nedir durum? Ya şöyle aslında e, yasada olmayan fakat inşaat sektöründe yasalaşmış bir şey var yevmeci işçiliği. Normalde evet. e, iş kanunu göre yevmeci yoktur, maaşlı çalışan işçi vardır. Fakat burada şu, e, şu şey gündeme geliyor. Bugün çalışırsan günlük paran alırsın. Pazar günü çalışmazsan alamaz alamazsın. Hani mesaisiz evet. e, sömünün ucu açık bir şekilde çalışmalar söz konusu. Buradaki e, üyelerimiz, direnişçi teyzelerimiz, ablalarımız da e, iş oldukça gidiyor. Ve daire teslim etme üzerine hmm, gidiyorlar. 20-25 kişilik bir grup. Hani bunun içerisinde üç gün çalışan da var ve 15 gün çalışan da var. E, biraz nitelik böyle. Niyat az önce işte kadın üyelerin e, durumlarının anlatanı farklı farklı e, ideolojik şeye sahipler e, ama aynı noktada buluşular. Emekleri üzerinden, gasp edilen hakları üzerinden buluştular. Biraz içerimiz böyle. E, bir de e, muhafazakar bir da geldikleri için ve yani ölü yetişikleri içinde de e, hak arama konusunda, sokakta olma konusunda çekinceleri çok fazla yaygın. Ama bu da işte yavaş yavaş deneyimle o var olan içinde bir köfke dışarı yansıtarak da böyle bir şey buluşma gerçekleşti. Ve ilk kişi olarak da e, bir araya geldik konuştuk. Nasıl alırız? Ya bu işi şöyle kazanır açıkçası. Eğer siz haklınız konusunda dik durmazsanız kaybederiz. Bunun şeyi bu. Ve şunu muştulamaya çalışıyoruz. Emek sizin emeğiniz. Siz bunları bırakırsanız sizden sonraki çalışacak teyzelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz de bundan güç alacaklar da yapacaklar. Çünkü zamanında işçiler bu insanları tokat atmadığı sürece e, görmezden geldiği sürece haklığını bıraktığı sürece bunlar böyle bizi semirmeye, sömürmeye devam edecekler. Aslında biraz daha bir şeyin başlangıcı bu. İki sendika içinde şöyle bir öznel bir şey var. E, Kadın üyemiz var ama eyleme geçebildiğimiz üyelerimiz yok. Şimdi inşaat sektöründe kadın emeği çok görünmez. Hani iş sağlığı, güvenliği, mimar mühendisi ama bir de bunun temizlik yönünden şey yansıması, sokağa yansıması, eyleme yansıması bizim için ayrı bir mücadele şeyi Çünkü kadın inşaat işleri aslında orada eğlendiler. Ve bu bizim çok alıştığımız bir durum değil. Tam üyelerimiz var içeride, mimar mühendis, ilsegi uzmanları ama eyleme geçebildiğimiz şey yine o emeğini, alın terini, e, gasp eden, bu patronlara karşı eylem yoluna giren insanlarla beraberiz. E, Direnişimiz Nihat'ın da bahsettiği gibi çarşamba Perşembe aralığında devam edecek. E, arkadaşlarımızı bekleyeceğiz bayram araya girdiği için. Bunun dışında da ekleyeceğim bir şey varsa tekrar sorayım size. Yani e, basından takip edebildiğimiz kadarıyla 23 Haziran'da başladı. Evet. E, e, Peki direnci nasıl sızdırmayı planlıyorsunuz? Persenba, Perşembe dediniz. Ya şöyle aslında. Biz... neler yapacaksınız? Ya yani neler yapacağımızı biraz sürpriz olsun. Ee, tamam. şöyle, çünkü İstanbul Sapir. büyük bir kule kendi hem abMS olan hem de içinde çalışma katları olan bir yer. Ya şu an önündeyiz. Burada şey direnci götürmeye çalışıyoruz ve eksas öğrenme tamamlamak istiyoruz. Fakat şey önemli bizim için. Hani başladık ve sonunda haklarımızı alarak e, basına da haber verip biz kazandık diyene kadar bunun için işgal olabilir, e, fiili direniş olabilir, yürüyüş olabilir, Twitter'a hashtag çalışması olabilir ya da bu firmaların isimlerini dövizlerimiz yazıp E5'te bunları rezil ederiz. Yapamayacağımız bir şey yok. Çünkü o gücü kendimize görüyoruz. Çünkü hak alma konu özellikle bizim sektörün biraz daha orman kanununun işletilmesi bize bunu da yetiyor. Çünkü yasa yok. Sektörümüzde lanet olsun yasa yok. Ya da var olan yasa, bunlar tarafından, e, birilerinden bir güç var iktidardan güç alarak e, rahat uyguladıkları bir sisteme karşı iki sendika canını dişine takmış bazı şeylerin, hatta birçok şeyin yasayı uygun hale getirilmesi için çabalıyoruz. Ve en dik noktası da işte kadınlarla beraber yaptığımız eylem. Yani ben çalıştım ama hakkımı alabileceğim merci bulamıyorum. Ve evet. bu yasalı son, bana zaten yükleneceği gösterir. Son 3 dakikaya da girdik aslında. E, i̇ki sendikanın beraber yürütücü eylemleri çok aşınal değil Türkiye. Bu açıdan da burada yanıtlamamız da e, kutlanması bir durum. Bunu da söylemek söylemeden Teşekkür geçmek hocam. istemiyorum. Teşekkür ederim. E, peki bu direnişliğe direnişliğe dair haberleri dinleyicilerimiz nereden alır dirençide ilişkin? E, Sendikalarımızın sürdüğü gençler dair haberleri nereden takip edebiliriz? Bunlar da şöyle, diyeyim, bizim Şöyle şey Twitter... Buyurun ya, Bizim Twitter adreslerimizde, iki sendikanın Twitter adreslerinde de zaman zaman demeçle verdiğimiz yerlerde de e, takip edebilirler. Zaten biz bir çağrı yapacağız. E, kadın arkadaşlar geldikten sonra konuşacağız. E, yani Kiler Holding'in önüne bir çağrı yapacağız. Büyük bir basın açıklaması. Ondan sonrası orada artık orayı terk etmeyeceğiz. Bütün örgütleri, sendikaları da çağrımızdır. Vekillere, vekillere de çağrımızdır gerçekten. Herhangi bir siyasi parti hiç fark etmez. Herkes direnişimize destek verebilir. Orada yer alabilir. Bunu da böyle belirtelim. Gerçekten zaten bu gerçekten deterjan ve benzeri şeyle bu temizlik malzemeleri hepsi kimyasaldır. Yani e, ta, tahşir bırakıyor, göz yanmaları, el yanmaları e, bir sürü kronik hastaları da ileride e, yaşanabilir, e, bilen şeylerdir bunlar. Ve çok zor şartlarda çalışan e, emekçi kadın arkadaşlarımızdır bunlar. E, iş, sabah köründe işe gelirler, işten dönmeleri 7-8'i bulur. Yemektir ve benzeri çoluk çocuğu yatırma ve benzeri saat 12'leri bir Yani evin içerisinde 24 saat çalışan e, emekçilerden bahsediyoruz. Yani bu duyarsızlığa kimse e, kulak e, yani tıkanmaması gerekiyor, göz yumaması gerekiyor ve e, bir şekilde direnişe destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani sonuç belli orada e, gerçekten e, ortada bir ciddi bir hak gasp var, e, ciddi bir mağduriyet var ve bu mağduriyeti ne iktidar ne de killer holding e, Görmemezden asla gelmemesi gerekiyor. E, biz de dediğim gibi e, oradan paramızı almadan, o emeği alı terimizi almadan oradan asla vazgeçmeyeceğiz hocam. E, umarım e, istediğimiz şeyi e, bir an önce alırız. E, bu işi bu mağduriyeti daha fazla sürütmezler. Evet Deniz Beyşiniz ne söylemek istersiniz? Yani son olarak şunu aracılığınızla bir kez daha söyleyelim. E, biliyorsunuz basın e, ana akım medyayla e, sosyalist, devrimci, emekçi basın arasında dağlar kadar fark var. E, bir avuç azınlık gazeteci e, birçok yeri çalışmayı e, duymaya, ses duymaya çalışıyor ve bunu haberleştirmeye çalışıyor. Siz de bunun bir aracı oldunuz. çok çok teşekkür ederiz. İki sendik kadını da bunu söyleyebilirim. E, her zaman şunu bütün tweetlerimize de söylüyoruz. E, deriniş ve danışma yaşatır diye. Hiçbir işi dirilişine, hiçbir için direnişine kayıtsız kalmamak, burayı desteklemek ve her direnişi kendi direnişimizi görmek zorundayız. E, çünkü bir avuç kaldık, alanda mücadele veren sendikalar, e, siyasetler olarak bir avucuz. E, bu şeyde, e, bu ablukayı da birlikte omuz omuza, birleşe birleşe, dayanışma içinde, e, içinde olup kazanabileceğimiz aşikar. E, geçmiş dirilişlerde de böyle oldu. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Ee, dirençle ve mücadeleyle kalalım. Atıldığınız için çok teşekkürler. DİT'e bağlı dev yapı iş sendikası ve inşaat sendikası ile KİLAR-AZİNİZ ve Arma Temizliği'ye konuştuk. Ee, bu iki sendikanın e, sosyal medya hesaplarından bu dirençle dair haberleri takip edebilirler. Biz de yemeğin gündem programı olarak bu dirençliğin takipçisi olacağız. Umarım kazanımdan sonra bir kadın işçiyle beraber bizim de Yer yerde indiğiniz çalışma koşullarına içeride bir şekilde bir program yaparız. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek kadar bütün dinleyicilerimize de. de teşekkür de. ediyoruz. Emeyize sağlık. Tamam, Hoşçakalın.